94.9 Açık Radyo Bilgi Çağında Ku programına hoş geldiniz. Ben Murat Lostar. Alniyetansu ve konuğumuz sevgili Leyla Keser Berber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Uzun zamandır konuk edememiştik sizi bu programda ama eski dinleyicilerimiz tanırlar. Yani. Ben de özledim açıkçası burada Değil olmayı. Değil mi? Değil mi? En çok e İnternetin yasal düzenlemesini konuştuk sizinle. Çünkü bu konudaki hem deneyiminiz hem pratiğiniz açısından bu konuyu e, yakından bilen, izleyen, yardımcı olan bir insansınız. Bir akademisyensiniz. Ha şeyi unuttuk söylemeyi tanımayanlar için. E, Leylan'ım e, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi. E, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Hukuk, Enstitüsü Direktörü. Direktörü ve kurucusu aynı evet. zamanda. Uzun yıllardır Türkiye'de e, bilgi çağının hukuku konusunda ciddi çalışmalar yapmış bir arkadaşımız. Son yıllarda son yılın içinde bilhassa da artık uluslararası e, görüyoruz işbirlikleri. Onu ayrı bir programda konuşuruz. Bugün şimdi e, güncel olabilmek için e, bu internetin yasal düzenlenmesi konusundan başlayalım diyorum ben. Murat senin bu başlık altında sormak istediğin bir şey var mı? Ya da bir alt başlık var mı? Ona göre şey yapalım. Neyden? Şimdi üzerinde çok konuşulmuş ama e, zamanı yaklaştığı için artık yeniden konuşulması gerek önemli konulardan bir tanesi. E, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun içindeki dijital şirketle ilgili bir takım konular bence konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Hı hı. Çünkü biliyorum ki e, ...Leyla Hoca öğrencilerinin deyimiyle e, bu konunun aslında çok başından biri içinde oldu. Ve dolayısıyla hem e, birinci mevzuatta yani hem kanun tarafında hem de onun etrafındaki ikinci mevzuatta çok büyük emekleri var. Hı hı. Dolayısıyla e, birinci ağız o mevzuatı konuşmanın yanı sıra mevzuatın altındaki nedenleri neden böyle düşünüldü... ...neden böyle yapıldığı konuşup dolayısıyla e, çok açık olmayan nokta virgülleri de biraz şey getirmekte yarar olur diye düşünüyorum. Yani yarım saate sıdırırsak tabii. tabii bir de sen gümrük konularına aklını takmıştın bu yeni torba kanununda o konuda da bir takım değişiklikler var, var. vakit kalırsa onu da sorarız benim de en büyük takıntım kişisel verilerin korunması gene bu torba kanununda <gülüyor> kişisel verilerin korunması konusunda böyle akıl almaz bir düzenleme eklenmiş. Ee, ben de izninle Leyla'cığım ikinci yarıda onu da konuşalım tamam, istiyorum. Tamam seve seve. Bilhassa sağlık verilerinin hı hı. E, işlenmesi, dağıtılması, satılması, verilmesi falan. Hı hı. O zaman söz sizin sayın Leyla Keser Berber. ...deyip ben hemen söz alıyorum. Delilah Kesel Berber sesi olmadığım herhalde belli. Eyvah, bırakmıyoruz sözümüz <gülüyor> konuları. Hemen, hemen bıraktım. Daha somut bir şey sorarak gireceğim. Sanırım Çünkü... sorularla bitireceğiz biz <gülüyor> Evet yani. Hemen, çok kısa. Bir alt soru, hani atlamayalım diye şey yapıyorum. Son aralar internette de tartışması olduğu için biliyorum. Bu uzun zaman öncedir zaten Türkçe Altyazı Kanunu'ndaki konulardan bir tanesi... ...web sitesi konusuydu. güzel <gülüyor> kişilerin web sitesi olması. Onun da çıkan ikinci mevzuatında bu... ISO 27001'e uyar hı hı. diye bir kavram vardı. Bu ne demek sorusunu bir Bolca alacak açarsa çok gelmeye başladı Oradan da başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Sözü bıraktık. Tamam. Ee, aslında orada hani en rahat açıklamayı belki sen yaparsın. Bir internet sitesi e, açısını, yani internet sitesinde zaten kamuyla paylaşması gereken bir takım bilgileri paylaşmasını istiyoruz. Dolayısıyla gizli saklı bilgisi değil zaten o bilgiler şirketin. Daha şeffaf bir şirket yönetimi, daha hani transparan, e, daha hesap verilebilir bir e, şirket yönetişimini aslında sağlayabilmek için e, öngörülen bir hükümlüktü. 27.001'e uyardan maksat, 27.001 biliyorsun e, bir şirketin hangi unsurunu, hangi hususu hani bu oda için de örneğin gidip 27.001 isteyebiliriz. Dolayısıyla burada bizim istediğimiz 27.001'e uymak bir internet sitesi kuruluyor ve buraya üçüncü kişiler için değişmezliği, doğruluğu ee, ve güvenilirliği sağlanmış olan bir takım bilgilerin konulmasını istiyoruz. Hani ikide bir birbirlerinin heklediği bugün finansal tablosunu koydu, yarın o tabloda birileri değişiklik yaptı gibi bugünden yarına değişiklik olacak bir bilgi yağını istemiyoruz. Çünkü e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın MERSİS adını verdiği e-Devlet Projesi çerçevesinde şirketlere ilişkin tek noktadan bilgilendirme portali olma amacı var. Dolayısıyla şirketin internet sitesinde yayınladığı bu bilgileri de bir şekilde Mersis kendisinde toplayıp o şirkete ilişkin ulusal ve uluslararası tek noktadan bilgi verecek bir kaynak olduğu için buradaki bilgilerin biz e, klasik üçlümüz var ya senin CIA ya da KGB olarak Türkçe'yi çevirip adlandırdın. Dolayısıyla onları söylersem üç başlığı. Gizlilik bütünlük kullanabilirlik bir bilginin güvenli olduğunu iddia edebilmek için sahip olması gereken üç özellik. Bilgi güvenliğinin evet. üç, unsurları üç temel özellik. Üç temel unsur. Bir dakika yalnız çok özür diliyorum Buyurun. dinleyicilerimiz adına söyleyeceğim şimdi konuştuğumuz konunun başlığını bir tekrarlayalım mı ne konuşuyorsun? Dijital şirket 27.100 çerçevesinde... diye girdik şimdi. Yok yok dijital şirket Türk Ticaret Kanunu'nun bütün hem kanun içindeki hükümleri hem ikinci mevzuatıyla yaratmaya çalıştığı kavramdı bilişim teknolojilerinden her anlamda maksimum düzeyde istifade eden klasik iş yapma süreçlerini ister devletle olsun ister kendi çalışanlarıyla ister tedarikçileriyle ister başka şirketlerle ister uluslararası başka şirketlerle hepsini elektronik ortama taşıyabilmiş bir şirketten bahsediyoruz. Dijital şirket. Dijital şirket. Ee, bunun unsurlarından bir tanesi de bizim bir internet sitesi oluşturma ödeviydi. Dolayısıyla hani kamuya aleniyet, daha şeffaf bir şirket yönetimi sağlayabilmek için belli dataları paylaşmasını istemiştik. Hı hı. Ee, bu internet sitesine ilişkin olarak da şimdi belli teknik kriterler getirdik. Hani her önüne gelen... Kişinin kurduğu internet sitesi bizim için Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesinin istediği internet sitesi değildir dedik. Ee, ...bizim istediğimiz internet sitesi... ...belli kriterleri, belli hususları... ...yerine getir, getiren bir site Biz olacak. kimi kaçtı? Bakanlık diyelim ki hmm. hani kanun koyucu ya da... ...bakanlığın hmm. iradesini söyleyelim. Çünkü yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın. Burada belli kriterler öngörüldü. Bunlardan birisi de 27001'di. Dolayısıyla 27001'den... ...burada bizim istediğimiz... ...kurduğu sitenin hakikaten bilgi güvenliğinin... ...o üç unsurunu... ...sağlayacak, e, taşıyacak şekilde... ...hizmet verip vermediğinin... E, tespiti ve bunun bir standart çerçevesinde belgeye bağlanması. Bu 27 bin bir nevi ISO standartı gibi bir şey mi? ISO standartı evet. bilgi güvenliği Hı. şeyi familiyası altındaki bilgi güvenliği yönetim sistemleri standartı. Merak eden olursa nereden erişebilecek buna diyelim ki internetten? E, Standartın metni parayla satılıyor. Çok pahalı bir ucuz hatta TSE standart olduğu için artık daha enstitüsü... ucuz. İyi de dijital şirketin özelliklerinden bahsediyoruz, gerekliliklerinden bahsediyoruz. Bu kadar hayati bir unsursa bu. Buna bu niye dijital erişilemiyor diye sorabilir miyim? Ee, Erişiliyor. Yani e, BES e, falan satın aldığımız işte, kit sat, elektronik evet. olarak alıyorum zaten. Ha, o yani sanıyorum. satın alına kendine uydurmak için olan fazla söylemiyorum kendini o standartta uyarlamak için olan fazlı söylemiyorum. Standardı merak eden olur. Standardın açıklamaları birçok web sitesinde var. var. Hani, ben kendi sistemimin reklamını yapamam burada ama hani He. benim web sitemin bizim benim şirket web sitemin blogunda da bununla ilgili çok miktarda bilgi var ama hmm. standardın orijinal metni. Demek ki Murat Loster 27100 diye bakarlar. 27 27 bakar. 27100 çıkar. Çıkar. <gülüyor> tamam peki. Şimdi daha genel ...le geçebilir miyiz? Memnuniyetle. Ee, daha genel yine dijital şirkette mi kalalım? Yoksa hani... ...önce ben aslında... E, ...belki şunu vurgulamak lazım... ...internet yönetişimi anlamında da... ...çok kısa bir bilgi vermek Lütfen. gerekir. Evet. Yani bu bu internetin yazar... Gezi, yasal... parkı... Ne? ...sırası ve sonrası... ...özellikle sırasında... Hı -hı. ...çokça konuşulan internete ilişkin... ...yeni regulasyonlar geliyor... Twitter'a ilişkin düzenlemeler yapacağız gibi özellikle hani kabinedeki bazı bakanların açıklamaları olmuştu. Bunlar ulusal ve uluslararası olarak bayağı sıkıntı ve problemler yaratmıştı bizim için. Dolayısıyla internet yönetişiminde hani nereye gidiyoruz şeklinde soruların bayağı bir muhatabı olup cevaplamak durumunda kalmıştık. Neyse ki sonra konunun sorumlu bakanı, Ulaştırma Bakanımız Sayın Biner Yıldırım Bey açıklama yapıp internete ilişkin yeteri kadar düzenlememiz zaten olduğunu... Başka bir düzenlemeye ihtiyacımız olmadığını, mevcutların zaten yeteri kadar bir hukuki koruma ve çerçeve çizdiğini, hı hı. E, onun dışında ortak akıl e, ve dünyadaki işte izlenen ortak politikalar çerçevesinde nasıl hareket edilmesi gerekiyorsa Türkiye'de de böyle hareket edileceğini söyledi ve şeyi kapattı sorunu kapattı. Medyada çokça bahsedilen yeni düzenleme geliyor, bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz konusunun da 20 Haziran tarihinde resmi gazetede yayınlanan, aynı günde zaten toplantısı yapılan siber güvenlikle ilgili olan e, Türkiye'nin eylem Soma. planına. Soma Some. değil mi? Soma bir bölümü ama Hı. üst yani büyük kapsam Türkiye'nin aslında siber güvenlik eylem planı yayınlandığı 20 Hı. Haziran tarihinde resmi gazetede. Düzenlemenin de bu olduğunu söyleyerek tartışmaları kapatmıştı. Ee, diğer tarafta hani belki şirketlerin yönetişimi anlamında şimdi elektronik Hı. ortamda bizim dijital şirketin son düzenlemesi yayınlandı internet sitesi yönetmeliği onunla beraber aslında şeyler bitti dijital şirket bütün ikincil düzenlemeleri itibariyle artık hayatta Bir tane tebliğ çıkacak diyor o zaman ben yanlış biliyorum artık bir tebliğ çıkmayacak bitti. öyle mi? Tamam. yok bitti. Tamam. Yani son internet sitesi yönetmeliydi. Onunla beraber artık şeyler tamamlandı. Misyon bitmiştir. En azından benim açımdan. <gülüyor> Çünkü bilişimle ilgili bütün o ikinci düzenlemeleri ee, ...hazırlarken bakanlığa... ...enstitü olarak e, biz beraber... ...somut destek veriyorsunuz... ...hatta evet. siz yazıyorsunuz mu ilk draftlarınız... ...ilk draftlar aslında şöyle... ...bir komisyon aslında... Hı. bir ...tek başımıza değiliz, doğru da değil zaten... ...olayın ilgili partileri kimlerse... ...bütün partilerden oluşan aslında şeyler kuruluyor... ...çalışma grupları... ...ve o çalışma grupları ile beraber tartışarak... ...aslında hepsi yazılıyor... ...görüşe açılıyor, görüş isteniyor... Ee, ...görüş göndermemek gibi bir özelliğimiz var... Ama metinler yasalaştıktan sonra ya da resmi gazetede çıktıktan sonra da bolca eleştirmek şeklinde bir özelliğimiz var. O yüzden benim herkesten ricam bir şeyin söylenmesi gerekiyorsa ona ilişkin süre ne zamansa görüş gönderme süresi o süre içerisinde iletilir. ...iletilirse en azından bizim de işimizi kolaylaştıracak ve yarayacak. Çünkü gerçekten göremediğimiz ama başka bir üçüncü gözün gördüğü şeyler gelebiliyor. Çok kızaraya girip bir şey soracağım. Hı -hı. Ee, aşağı yukarı aynı cümleyi ben e, Leyla Önce'den daha önce de duydum. Hatta birkaç yıl önce duydum. Hani Biz Türkler ne yazık ki görüş göndermeyiz ama sonra itiraz çok ederiz cümlesini aşağı yukarı duydum. Hatta bunu bir başka yerde e, paylaşırken yani böyle bir yorum var diye haberimiz olmuyor şeyi geldi şimdi oradan aklıma geldi Türkiye'de genel olarak ya da belli konular için özel olarak görüşe açılan e, işte kanun ya da işte düzenleme taslaklarının bir ortak yayınlandığı adres var mıdır orası takip Bakanlıkların edilsin. kendi web siteleri oluyor örneğin birazdan belki konuşacağız sağlık bakanlarının kişisel sağlık verilerine ilişkin e, yönetmeliği var Yönetmelik Hı. taslağı draft metin bakanlığın kendi web sayfasında hala açık. Dolayısıyla Ama genelde bil, ilgili nereden bakanlıklar. Nereden aklına gelsin insanların ki? Falanca bakanlık şöyle, şöyle bir düzenleme yapıyor. Bunlara ilişkin aslında ben haber de yapıyorum. Yani evet. içinde bulunduğum şeyler varsa yasal düzenleme çalışmaları medyada. E, internette ya da basılı vesaire görsel bunlarla ilgili baya haberler geliyor sosyal yapıyoruz. medyada sosyal medyada aynı şekilde metni gelmişken... bile yayınlıyoruz hani Hı -hı. metni bile koyuyorum ben bazen Facebook'a falan senin adresini i̇şte, paylaşalım evet. dinleyicilerle lütfen bir, bir kere daha sakıcası yoksa e, leyla keser.org bloom'da da yayınlıyorum Hı -hı. çünkü bu tür şeyleri e, çalışmaların hepsine ilişkin son durumu e, Facebook sayfam Yine Leyla keser, hı -hı. E, Twitter adresim Leyla nokta keser. Dolayısıyla bunların hepsinden takip edip e, birebir Leyla kesere ulaşmak hı -hı. için e, kurumsal olarak da Enstitü şeyden, evet, bilgi, Enstitünün bilginin sayfası, bilginin web sayfasından evet. bağlantısını gidebilirler hı -hı. ana sayfasından ya da cyberlove.bilgi.edu.tr'den tr'den de hı -hı. orada da aynı şekilde paylaşıyorum ulaşabilirler. Bir müzik arası verelim mi? Verelim. Sonra devam edeyim sağlık Bak yarısı girelim. bitti hala. Ben soramadım <gülüyor> <gülüyor> Ama Ama aramız geldi. Tamam, ne tamam. dinleyeceğiz? Ee, George Harrison istedim. Pazartesi için uygun olsun. Herkes bir heyecanlansın, canlansın diye. I got my mind set on you desin. I got my mind 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağın Hukuk Programı'nda e, bugünkü konuğumuz Leyla Keser Berber, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Teknoloji Hukuku Araştırma Enstitüsü. Araştırması yok. Araştırması yok. Bilim ve Teknoloji <gülüyor> Bilgi Hukuku, Hukuku Enstitüsü. Enstitüsü. Benim de bunu yanlış söylemem. Çok ayıp ama özür Yo, dilerim. Yok sen merkezi de bildiymiş. Işte o araştırma evet, Merkezi evet, oradan aklımda kalmış. Birinci bölümde... Um, Genel olarak dijital şirket e, özelinde Yeni Türk Ceza Kanunu'nun ikinci düzenlemelerle beraber bugün hayatımıza neyin geçtiğini konuştuk. Ve şimdi ikinci bölüme geçtik. Bununla ilgili de sözü sevgili program ortam Avniye Tansu'na bırakıyorum. İşte kişisel verilerin korunması konusunu konuşacaktık. İkinci bölümde Hı -hı. çok da fazla zamanımız kalmadı ama eminim ki her zaman olduğu gibi çok komprime bir halde. Duyunma, ...duymamız gerekeni duyuracaksın Peki. Hemen hızlıca kişisel verilerin korunması kanun tasarısı... ...Adalet Bakanları'nın hazırladığı son Bakanlar Kurulu'nun önüne bir geldi. Bakanlar Kurulu belli noktalarda itiraz etti metne. Birisi kurulun yapılanması ile ilgiliydi. 140 kişiden oluşuyordu. Bu sayıyı çok fazla buldular ve bunu azaltın dediler. Çünkü Bakanlar Kurulu'nun itirazı haklıydı. 140 kişi herhangi bir 140 kişi değil. ...veri koruması konusunda uzman olan kişileri bu kuruma koymak lazım. Dolayısıyla seçimi de itiraz etmişlerdi. Çünkü 7 üyesi olacak, 4'ünü bakanlar kurulu seçiyor. Bakanlar kurulu dedi ki bu zaten siyasi etkiye çok açık bir şey. Biz seçersek milletvekili işte olmuş, bakan olamamış söz verdiğimiz insanları koyarız buraya. Dolayısıyla uygun değil. Bu özel bir kurum. Burada uzmanlığını kanıtlamış kişilerin olması gerekir. Seçim yöntemini de değiştirin. Ee, onun dışında itiraz edilen şeylerden birisi... Kurulun bağımsızlığına ilişkin. Avrupa Birliği'nde bu kurulların veri koruması üst kurullarının bağımsız olması isteniyor. Ama Türkiye'de bir üst kurul artık yok. Ee, kanun hükmünde kararnamelerle beraber bütün bağımsız kurulların hepsi bir yere bağlandı, ilişkilendirildi. Dolayısıyla bakanlar kurulu bağımsız olamayacağı için bir ayrı formül bulunmasını istedi. Şu anki yapıda Adalet Bakanlığı'nın ilişkili kuruluşu olarak veri koruması kurulu oluşacak. Ee, ve bu ilişkili kuruluş doğal olarak... İlişki, çok özür dilerim. İlişkili kuruluş ne demek? Leda? Adalet Bakanlığı'nın şimdilik e, ilk kuruluş itibariyle bütçesinin adli tıp kurumu gibi adı adli, adli tip kurumuyla aynı aslında. Hmm. İlk başta hani bakanlık destekliyor ama arkasına kendi parasını kendisi kazanıp ondan sonra adı orada gözükse bile daha bir özel bir şekilde hareket edebilecek bir yapı. Bağımsız diyemiyoruz ama buna. Yüzde yüz bağımsızlık yok. Hmm. Dolayısıyla o noktada uyum söz konusu olamayacak ama hani bu da ülkenin şeyi gerçeği. Özel sektörü regüle edecek, kamuyu edemeyecek. Çünkü zaten bakanlığa ilişkili olan bir kuruluş, kamu kurumu sayılıyor ve kamu kurumlarına dönüp veri koruması ile ilgili olarak e, yaptırım uygulaması mümkün değil ama bir takım kararlarla tavsiye kararlarıyla kamudaki sistemi de regüle edebilecek. Hı hı. Şu an e, tekrar Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelmesi söz konusu. Bu haliyle zaten itiraz edilen hususların hepsi yerine getirilmiş durumda. Dolayısıyla herhalde e, yeni yasama dönemi itibariyle tekrar mecliste görmeyi ümit ediyoruz. Peki bu Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği e, bir kanun hükmünde kararname vardı. Sağlık Bakanı. Evet. O bu son çıkan torba kanunu eklenmiş hı hı. anayasa mahkemesi iptal ettiği halde. Şöyle, bu konuda nasıl bir yorum alabiliyoruz? Anayasa mahkemesinin iptal gerekçesi bir kanun hükmünde kararname ile temel hak ve özgürlükler düzenlenemez. Bu anayasanın zaten amir hükmü. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı kendi kanun hükmünde kararnamesinde kişisel sağlık verilerine ilişkin bir düzenleme yapmak istedi. Anayasa Mahkemesi de bu anayasaya aykırı yapamazsın. Temel hak ve özgürlükler kanunla düzenlenir dedi. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bunu torba kanuna e, kendi hani kanunları içerisinde bir hüküm olarak ekletmek istemesi aslında anayasadan kaynaklanıyor. Kişisel sağlık verilerine ilişkin düzenleme yapmak istiyor. Bunun bir kanunun olması gerektiği için şimdi kanunu ekletiyor ve doğru yapıyor. Aslında bunu yapmasa bile yani burada kişisel sağlık verilerine ilişkin ne yapacağını detaylı olarak anlattığı ve yetkisini güçlendirdiği bir hüküm söz konusu. Bu olmasa bile hali hazırda şu an sağlık hizmetleri temel kanununda Sağlık Bakanlığı'nın Herkesin sağlık durumunu takip edip izleyebilmek amacıyla sahadan sağlık bilgileri toplamaya ilişkin yetkisi var zaten. Sadece açıklayıcı olmak ve özellikle kişisel sağlık verileri çerçevesinde bunu vurgulayabilmek için torba yasaya bunu koyuyor. Ve anayasaya uygun olarak hareket etme şeklindeki yükümlülüğü de yerine getirmek için. Yalnız ben torba yasada o maddeye baktım. Son cümle şöyle bitiyor. Ee, her türlü vasıtayla toplamaya... ...işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir. Hı hı. Ee, şöyle... ...sonuçta sorumlu olan... ...Türkiye'de sağlıkla ilgili olarak... ...hizmet veren birim bakanlık. Her türlü vasıta bazı hasta dosyaları... ...şu an kağıt ortamda. Bazı hasta dosyaları bazı hastanelerde elektronik ortamda. Yok vasıtayla süremizi... ...şey yapmayayım harcamayayım... Vasta, ...sebep olmayayım. toplama yöntemini ifade ediyor. İşleme ediyorum. ve paylaşma konusu benim... böyle i̇şlemek, ...işlemek durumunda. Çünkü... E, ...örneğin şu an... E, aslında şunu kısaca söyleyeyim, bizim veri korumasına ilişkin yaklaşımlarımızda bir paradigma değişikliğini öneren bir rapor çıktı Dünya Ekonomik Forumunda. Orada söylediği şey, bir yıl içerisinde dünyanın bütün ülkelerini izleyerek kültürlerine, araştırarak veri korumasına ilişkin bir öneri getiriyorlar diyorlar ki siz hep verinin korunmasına odaklandınız, bireyin rızası ve verinin korunması şeklinde yasal düzenlemeler yaptınız. Paylaşın ama diyor şu an diyor verinin bir ekonomik değere sahip olduğu, verinin e, sonuçta kullanımı. Hangi uygulamada, hangi projede kullanılacağı ve bu proje bu uygulama çerçevesinde hassas olup hatta kategorilere de karşı çıkıyor. Baştan hiçbir veriye bu hassastır, bu hassas değildir diyemezsiniz diyor. Nerede kullanacaksınız? Bu kullanım çerçevesinde olaya yaklaşıp günün sonunda bir ekonomik değerde yaratmaya bakmamız lazım. Çünkü hep koruyoruz ve hiç kimse hiçbir şey yapamıyor bunlardan. Bir sürü yığınlarca veri var kamunun elinde ya da herkesin elinde. Ama belli yasaklar yüzünden hani adım atmamız mümkün olmuyor. Dünya Ekonomik Forumu. Dünya Ekonomik Forumunun çok güzel bir raporuydı. Bu. Hmm. Şey, e, bunu hani Sağlık Bakanlığı'na şimdi uygulayacak olursak, örneğin sağlık bilgileri bize göre şu an dünyanın her yerinde de hassas veri. Yani kural olarak işlenemiyor. Fakat e, her yine veri koruması yasasının istisnası, bireyin yaşamsal çıkarlarının örneğin korunması. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı acil durum veri seti diye bir set oluşturdu. Ve Avrupa Birliği'nin IPSOS adına verdiği bir projesi var. Bütün Avrupa Birliği ve aday ülkeler. Bu şu demek, siz gittiniz Almanya'ya, Almanya'da kaza geçirdiniz, şuurunuz kapalı hastaneye gittiniz. Doktorun sizi yaşama döndürebilmesi, size düzgün bir tıbbi tedavi hizmeti sunabilmesi için o an bilmesi gereken acil dataların bir ...seti oluşturuldu ve bu set o proje çerçevesinde bütün Avrupa Birliği ülkelerini örneğin dolaşıyor. Ve artık hassas veri değil. Dolayısıyla hani kullanım hangi proje, hangi çalışma ve orada verinin hassas olup olmadığı. Örneğin bu uygulamada hassas değil çünkü daha üstün bir yarar var. Bireyin menfaatlerini korumak şeklinde. Sevgili dinleyenler şimdi süremiz doldu. Ee, ancak bu kadar sıkıştırıp sokabildik güncel bilgileri yasal düzenlemeler konusunda özellikle internet üstündekiler konusunda sevgili Leyla Keser Berber'den merak edenler gerisini demin bahsettiğimiz web sitelerinden evet. Leylan'ın blogundan ve Torba Kanunu'na ilgili e, diğer ilgili linkleri ve açıklamaları Adalet da bizim sayfasında da var hepsi. Evet. Bir de bizim bu programın bloğunu önerecektim. bilgichainin hukuku.blogspot.com. Burada o kanun metni, görüşmeler, muhalefet şerhleri bilasız. Muhalefet şerhlerini okumanızı e, şahsen tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sevgili ediyorum. Leyla Keser Berbere. Ve bugünlük hızlı bir şekilde kalan saniyelerimize programı kapatıyoruz. kapatıyoruz. Hepinize keyifli bir hafta diliyoruz. Güvenli günler, hoşçakalın. Acısız bir hafta diliyorum.